Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâde Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emme ba'de feinnestekel hadîs kitabullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral ha ve kulle mühtessetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin fînâr. Tefsir dersimizde 58. sure Mücadele suresindeyiz. Medine döneminden azil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. 1. ayet. Eşe hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunanın sözünü Allah elbette duydu. Allah konuşmanızı duyuyordu. Şüphesiz Allah semidir, basirdir. Ayşe radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. İşitmesi her şeyi kapsayan Allah çok yücedir. Ben Havle binti Sâlebe'nin kocasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ederken dediklerinin bir kısmını istiyor bir kısmını da istemiyordum. O şöyle diyordu. Ey Allah'ın Resulü, kocam benim gençliğimi yedi ve ben ona çocuklar verdim. Yaşlanıp da çocuktan kesildiğim zaman bana zahar yaptı. Allah'ım, durumum, durumumu sana arz etmekteyim. Kadın, daha oradan ayrılmadan mücadele suresi ilk dört ayeti indi. Havle binti kocası da Evs bin Samit idi. Bunu İbn-i tefsirinde taberi, hakim ve beyhaki sayısınatla rivayet etmişlerdir. İkinci ayet, sizden hanımlarına zahar yapanların eşleri, onların anneleri değildir. Anneler yalnızca kendilerini doğuranlardır. Onlar elbette çirkin bir söz ve yalan söylüyorlar. Şüphesiz Allah elbette afudur gafurdur. Ebu Kılabe Raymullah dedi ki, zıhar cahiliyede talak sayılırdı. Kişi bunu söylediği zaman hanımına ebediyen dönemezdi. Bunun üzerine Allah bu ayetleri indirdi. Katade dedi ki, ve zuğra kelimesi yalan demektir. Yani zuğr kelimesi yalan demektir diye açıkladı. 3 Hanımlarına zıhar yapıp sonra da o söylediklerinden dönenlerin birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi azat etmeleri gerekir. İşte size bununla öğüt verilmektedir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. İbn Abbas radıyallanma şöyle açıkladı. Burada hanımına "Sen bana annemin sırtı gibisin." diyen kişi kastedilmektedir. Kişinin öyle dedikten sonra ne nikahla ne de başka bir şeyle hanımına yaklaşması helal değildir. Ancak bir köle azad ettiği zaman hanımına yaklaşabilir. Eğer buna gücü yetmezse hanımına el sürmeden önce art arda iki ay oruç tutar. El sürmek de cinsel ilişki manasındadır. Eğer buna da gücü yetmezse 60 miskini doyurur. Eğer kişi hanımına sen filan şeyi yaparsan, bana annemin sırtı gibisin derse, hanımı o şeyi yapana kadar zıhar olmaz. Yaptığı zaman da kişi kefaret ödemeden ona yaklaşamaz. Zıhar da talak değildir. Evet, zıhar, zahr kelimesinden geliyor sırt manasında. Zıhar, kişinin, yani cahiliye döneminde de uygulana geldiği şekilde, kişinin hanımını kendisine haram kılmak için, işte senin sırtın bana annemin sırtı gibidir demesidir. Ee, bu cahiliyede çokça yapılan bir şeydi ve onlarda talak sayılıyormuş. Yani bir kimse e, hanımını kendisine haram kılmak için senin sırtım bana annemin sırtı gibidir dediği zaman bir daha ona dönemiyormuş. Ama e, bu ayetin nüzulünden sonra Allah Azze ve Celle İslam'daki hükmü açıklıyor. Böyle bir söz yani cahiliyeden kalma bu sözü söyleyen kişi artık buna kefaret olarak ya bir köle azad edecek buna gücü yetmezse kefareti zihar kefareti olan iki ay peş peşe oruç tutacak buna da gücü yetmese 60 miskini doyuracak. Yani bunları yapmadığı sürece kadına dokunamaz, hanımına dokunamaz. Buradaki dokunmanın da e, cinsel ilişki manasında olduğunu söyler İbn Abbas radıyallahune. Yani mücerret dokunma değil kastedilen cinsel ilişkidir diyor. Cinsel ilişkiye giremez bu kefareti ödemedikçe. 4 ama kim bulamazsa o halde birbirleriyle temas etmeden önce aralıksız iki ay oruç tutmalıdır. Kim güç getiremezse o zaman altmış yoksul doyurmalıdır. Bu Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın sınırlardır. Kafirlere ise can yakıcı bir azap vardır. Havle binti Salebe radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Vallahi Allah mücadele suresinin başını ben ve Es bin Sami hakkında indirdi. Ben onun eşiydim. O yaşlanmış ve kötü huylu olmuştu. Bir gün yanıma girdi ve ona bir şey danıştım. Bunun üzerine öfkelenerek sen bana annemin sırtı gibisin dedi. Sonra çıkıp gitti ve kavmi arasında bir süre oturdu. Sonra tekrar yanıma geldi. Kendisiyle beraber olmamı istiyordu. Ona, hayır, Hüveyle'nin canı elinde elinde olana yemin olsun ki sen bu dediklerinden sonra Allah ve Rasulü bu konuda hüküm verince kadar benimle olamazsın dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona bu durumu anlattım. Daha oradan ayrılmamıştım ki hakkında Kur'an indi. Yine önceden olduğu gibi vahiy geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bürüyen şey bürüdü. Sonra onu bıraktı. Bunun üzerine bana ey havle Allah senin ve eşin hakkında ayet indirdi buyurdu. Ve mücadele ilk dört ayetini okudu. Sonra ona bir köle azat etmesini söyle buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü onun azat edecek kölesi yoktur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman iki ay peş peşe oruç tutsun buyurdu. Ben vallahi o oruç tutamayacak kadar yaşlı biridir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman 60 kişiye bir vesak yani bir deve yükü hurma edirsin buyurdu. Ben vallahi onun yanında bu da yoktur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ona bir zembil hurma vererek yardımda bulun buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü, ben de ona bir zembil hurma vererek yardımda bulunacağım dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsabet ettin ve güzel bir şey yaptın. Git ve bununla onun yerine sadaka ver. Amcaoğluna yani eşine hayırlı şeyler tavsiye et. Ben de öyle yaptım. Bunu Ahmet, Ebu Davud, tefsirinde Taberi ve Taberani ve Beyhakisayi Sinat'la rivayet etmişlerdir i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, birisi Eyalan Resulü, ben eşime zihar yaptım ve kefaret ödemeden onunla beraber oldum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni bunu yapmaya götüren nedir diye buyurdu. Ben adam, Allah sana rahmet etsin yalan e Resulü, ay ışığında onun ayak bileziklerinin parıltısını gördüm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah Teala'nın sana emretmiş olduğu şeyi yerine getirmedikçe ona yaklaşma. Bunu Abdurrazak, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Hakim, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani demek ki kişi böyle bir hata, suç işlediğinde. Yani zıhar yapmış ama zıharın kefaretini ödemeden yaklaşmış. Bunun yaptığının bir günah olduğunu, tevbe edilmesi gereken bir günah olduğunu işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha böyle bir şey yapmaması söylüyor. Başka da bir şey söylemiyor bu rivayette. Seleme bin Sahar el Ensar Radyaland'den ben kadınlarla beraber kimsenin olamayacağı kadar ilişkide bulunan bir kişiydim. Ramazan ayı gelince hanıma yaklaşır ve bırakmaya güç yetiremeyip Gündoğan'a kadar bu işe devam ederdim. Bunun korkusuyla devam ederim. korkusuyla Ramazan bitince kadar zihar yaptım. Yani süreli bir zihar yapmak istiyor. Bir gece bana hizmet ederken vücudum bir tarafı açıldı ve ben de üzerine sıçradım. Sabah olunca kalmimin yanına gidip durumu onlara anlattım. Onlara bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirmek için benimle kim gelir deyince, hayır vallahi gitmeyiz. Bu konuda hakkımıza ayet inmesinden veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize utancı üzerimizde kalacak bir şey söylemesinden korkarız. Sen tek başına git ve istediğini yap dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim ve durumumu anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu işi sen mi yaptın diye sorunca evet ben yaptım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bu işi sen mi yaptın diye sordu. Ben tekrar evet ben yaptım ve huzurundayım. Allah'ın sana bildirmiş olduğu şekilde hakkımda hüküm ver. Ben buna sabrederim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir köle azadet buyurdu. Elimle boynuma vurarak seni hak ile gönderene yemin olsun ki bundan başka bir şeye sahip değilim dedim. Yani kendi boynunu kastediyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki ay peş peşe oruç tut buyurdu. Ben başıma gelen şey de zaten oruçtan dolayı değil mi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman altmış miskine yemek yedir buyurdu. Ben senak ile gönderene yemin ederim ki bu geceyi aç olarak geçirdik. Yemeğimiz yoktu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Züreykoğullarının sadakasını toplayan kişiye git ve topladığı sadakayı sana vermesini söyle. Ondan bir vesakı altmış miskine yedirip gerisini kendine ve ailene ayır buyurdu. Bunun üzerine kavminin yanına geri döndüm ve sizin yanınızda darlık ve kötü görüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında ise bolluk ve bereket buldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakalarınızın bana verilmesini emretti. Sadakalarınızı bana verin dedim. Ravi dedi ki bunun üzerine sadakalar ona verildi. Buna Abdurrazak, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace, Taberani, Hakim ve Beyhaki, Hasan i Sınat'ta rivayet etmişlerdir. 5. Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi gerçekten alçaltılmışlardır. Oysa biz gerçekten apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Katade dedi ki Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler kendilerinden öncekilerin zillete düşürüldüğü gibi zillete düşürüleceklerdir. Mücahit dedi ki yuhadduğun kelimesi muhalefet etmek demektir. Yani Allah'a ve Resulüne muhalefet etmek demektir. i̇bn Ömer radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurun rivayet etti. Kıyametin önünde kılıçla gönderildim ki hiçbir şey ortak koşulmadan yalnızca Allah'a ibadet edilsin. Rızkım, mızrağımın gölgesi altında kılındı. Emrime muhalefet edenlere zillet ve küçüklük yazıldı. Kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır. Evet, bu mütevatir bir hadis. Aynı zamanda Enes bin Malik, Ebu Ureyre, Tavus'tan Mürsel olarak, Hasan el-Basri'den yine Mürsel olarak, yine daha başka sahabilerden de rivayetler var. Bunların tarihlerini Bizden Olmayanlar kitabının baş tarafında tahric etmiştim. Emrime muhalefet edenlere zillet ve küçüklük yazıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet edenler buna maruz kalırlar. Nitekim işte ilmin küçüklerin yanında aranması. Kıyamet alametleri olarak sikredilen ilmin küçüklerin yanında aranması kavliyle kastelerinde budur. Yani bidat elinin yanında ilim aranmasıdır. Yoksa yaşça büyük olabilir, yaşlı olabilir. Burada yaşça küçüklük büyüklük değil. Bu hadiste kastedilen küçüklük söz konusudur. Yani Allah'a ve Resulüne muhalefet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalefet küçüklük sebebidir. İsterse 100 yaşında olsun adam sünnete muhalefet ediyorsa o küçüklükle müptela edilmiştir. Böylesinin yanında ilim aramak işte kıyamet alametlerindendir. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet edenlere. 6. Allah hepsini dirilteceği gün onlara neler yapacağını haber verecektir. Allah onları saymış, onlar ise onu unutmuşlardır. Şüphesiz Allah her şeye şahid olandır. 7. Göklerdeki ve yerdeki şeyleri Allah'ın gerçekten bildiğini görmüyor musun? Fısıldaşan üç kişi olmaz ki, dördüncüleri o olmasın. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle birliktedir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Daha Kıraimullah dedi ki, Allah arş üzerindedir, ilmi ise onlarla beraberdir. 8. Fısıldaşmaları yasaklanan, sonra yasaklandıkları şeye dönen, Günah, düşmanlık ve Rasul'e isyanı fısıldaşan kimseleri görmedin mi? Sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı biçimde selamlıyorlar seni ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya diyorlar. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü bir gidiş yeridir. Mücahit Rahimullah dedi ki, Fısıldaşmalar yasaklanan kimseler ile kastedilen Yahudilerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh, şöyle anlatıyor, Yahudiler Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövme amacıyla ''Samun Aleyk'' yani ölüm üzerine olsun derlerdi. Sonra içlerinden gerçekten Nebi olsaydı Allah bizi söylediklerimizden ötürü cezalandırması gerekmez miydi derlerdi. Bunun üzerine allah Teala bu ayeti indirdi. Evet bunu Ahmet Bezzar, şuab ı İman'da haki ı Sınat'la rivayet etmişlerdir. Enes radiyallahu anh rivayet ediyor. ''Yahudi biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yanına gelip ''Essamu Aleykum'' yani ölüm üzerinize olsun dedi.'' Ashab da ona cevap verince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun ne dediğini biliyor musunuz diye sordu. asap Allah ve Resulü daha iyi bilir. O bize selam verdi eyallan Resulü dediler. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır o size şunu şunu dedi. Onu bana getirin asap onu getirince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sen esamu es Aleyküm mu dedin diye sordu. Yahudi evet öyle dedim dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaptan bir kimse size selam verdiği zaman aleyke ma yani söyledin senin üzerine olsun deyin buyurdu. Sonra da bu ayeti okudu. Bunu Tirmizi, Taberi rivayet etmişlerdir. Yakın nafızla Buhari'de de benzer bir rivayet var. Ayşe radıyallahu anh'a da Yahudilerden bir toplu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek için izin istediler ve Esam-ı Aleyk yani ölüm üzerine olsun dediler. Ben bilakis ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ayşe muhakkak ki Allah refiktir her işte yumuşaklığı sever. Ben de ne dediklerini duymadın mı dedim. Şöyle buyurdu. Ben de sizin üzerinize olsun dedim. Yani sadece ve, aleyk, ve aleyküm demek yeterlidir. Yani onlar ölüm üzerine olsun diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü da ve aleyküm diyerek onlara misliyle karşılık veriyor. Ama Ayşe Radiyallahu Anh'ın selam alışında bu sefer laneti de eklediği için bir taşkınlık söz konusu. Allah Resulü bundan hoşlanmıyor. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 9. Ey iman edenler! Fısıldaştığınız zaman bundan böyle günahı, düşmanlığı ve Resulü isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve ancak huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının i̇bn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi olduğunuz zaman iki kişi insanların arasına karışıncaya kadar üçünden ayrı olarak fısıldaşmasın. Üçüncüden yani üçüncü kişiden ayrı olarak fısıldaşmasın. Zira bu onu üzer. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Dört kişi olurlarsa bunda bir sıkıntı yok. Ama üç kişi olduğu zaman iki kişinin üçüncüyü dışarıda bırakarak fısıldaşması böylece yasaklanmıştır. 10- Fısıltı ancak iman edenleri kederlendirmek için şeytandandır. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar veremez. O halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Katade dedi ki, münafıklar kendi aralarında gizlice konuşurlardı. Bu da Müslümanları öfkelendirir ve ağırına giderdi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayet indirdi. 11- Ey iman edenler, Toplantı yerlerinde size yer açın denildiğinde yer açın ki Allah da size gençlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin ki Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükselsin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Katade dedi ki bu ayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin meclisleri hakkında inmiştir. Zira bu meclislerde bulunanlar birilerinin geldiğini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturduklar yerde kalıp Gelen kişiye yer açmazlardı. Bunun üzerine Allah birbirlerine meclislerde yer açmalarını emretti. Fen şuzu kavli, hayra çağrıldığınız zaman icabet edin demektir. Mücahit da fen şuzu kavli, hayırlı olan her şeye kalkın demektir. Yani düşmanla savaşmaya, iyiliği emretmeye veya doğru olan her şeye kalkmak kastedilmektedir i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın biriniz Cuma günü kardeşini yerinden kaldırıp onun yerine oturmasın. Lakin yer açın desin. Ravilerden İbni i Cüreç Nafi'ye bu yalnızca Cuma günü için mi geçerli diye sorunca Nafi, Cuma günü ve başka günlerde geçerlidir. Yani bütün günlerde geçerlidir dedi. Bunu Bukhari ve Müslim rüad etmişlerdir. Abdullah bin Amr radiyalanmadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzinleri olmadan iki kişinin arasını ayırarak oturması kişiye helal değildir. Bunu Tirmizi Ebu Davud rivayet etmiştir. Elban sayıl camide sahip olduğunu belirtmiştir. Ebu Rere radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz oturduğu yerden kalkıp geri döndüğünde oraya oturmaya daha hak sahibidir. Evet bunda Ebu Davud ve e, müslim rivayet etmiştir. Ebu Davud ve Tirmizi'nin Cabir bin Semura radıyallah'tan rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğim zaman birimiz kalabalığın bittiği yere otururdu. Yani meclislerde işte oturanların aralarını yararak ilerlemek yerine yani onlar da demek ki e, oturma düzenleri düzenliymiş ki e, böyle bir e, yer açma ihtiyacın olmuyor. Arkada, yani ön safları dolduruyorlar, ön halkaları dolduruyorlar, arkada gelenler için yer bırakıyorlardı. Onlar da halkaların bittiği yere veriyorlardı. Cabir bin Semura, radıyallahu anh, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde sahabeler halkalar halinde oturuyorlardı. Şöyle buyurdu, neden sizi dağınık halde görüyorum? Yani ayrı ayrı halkalar halinde oturuyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde ayrı oturmalarını hoş görmedi. Neden dağınık halde görüyorum sizi diyerek onları uyardı. Bunu da Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a'dan, Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin kavli, Allah müminlerden kendilerine ilim verilmiş kimseleri, kendilerine ilim verilmemiş kimselere göre derecelerle yükselsin demektir, diye açıkladı. Amir bin Vasile'den, Nafi bin Abdul Haris Usfanda Ömer bin el Hattab radıyallahu anh'a rastladı. Ömer radıyallahu onu Mekke'ye amir olarak göndermişti. Ömer radıyallahu ona vadi halkına kendi yerine kime halef tayin ettin dedi. Yani kimi kendi yerine bırakıp sen buraya geldin dedi. O da İbne Bi Ebza'yı halef tayin ettim dedi. Ömer radıyallahu an İbne Ebza da kim deyince o kölelerimizden bir adam dedi. Ömer radıyallahu Onlara bir köley mi halife tayin ettin dedi. Nafi dedi ki ey mü'minlerin emiri. Doğrusu o Allah'ın kitabını okuyor ve farzları biliyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ama sizin nebiniz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah bu kitap ile bir kavmi yüceltir ve bir başka kavmi de alçaltır. Bunu Müslim civar etmiştir. Yani hür olan, Kimselerin yerine onlar Allah'ın kitabını öğrenmedikleri, gerektiği şekilde öğrenmedikleri, farzları öğrenmedikleri için onların başına bu ilimleri öğrenen bir köle vali tarafından kendi yerine bırakılmıştır. Yani bunu da işte Allah'ın yüceltmesi olarak tefsir ediyor burada Ömer Radyalıhan. 12. Ey iman edenler, Rasule bir şey fısıldadığınızda fısıltınızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bulamazsanız şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. 13 Yoksa fısıltınızdan önce sadakalar vermekten ürktünüz mü? Eğer yapmazsanız Allah tevbenizi kabul eder. O zaman namaz dostları kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İbn Abbas radıyallanma bu ayetleri şöyle açıklamıştır. Müslümanlar meselelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok da götürüp arz ediyorlardı. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ağır geliyordu. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yükünü hafifletmek için mücadele 12. ayetini indirdi. Bu ayet nazlı olunca insanlar sabredip meselelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etmekten çekindiler. Çünkü arz edebilirler için öncesinde sadaka vermek zorunda kalacaklardı. Allah azze ve celle de bundan sonraki yani 13. ayeti indirdi ve onlara genişlik vererek sıkıntılarını giderdi. 14. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kâmit dost edilenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Kendileri de bildikleri halde yalan yere yemin ediyorlar. Kataaderaymullah dedi ki burada Yahudileri dost edinen münafıklar kastedilmektedir. 15 Allah onlara çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Doğrusu yaptıkları şey ne kötüdür. 16 Yeminlerine kalkan edindiler de Allah yolundan alıkoydular. Bu nedenle onlara alçaltıcı bir azap vardır. 17 Malları Allah'a karşı kendilerine hiçbir şekilde fayda sağlamaz evlatları da. Onlar ateşin halkıdır. Orada sürekli derler. Kalıcıdırlar. 18 Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün Sizlere yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzere olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, gerçekten onlar yalancıların kendileridir. İbn Abbas radıyallahu şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odalarının birinin gölgesinde oturmuş ve yanında Müslümanlardan bir grup vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birazdan yanınıza size şeytan gözüyle bakan biri girecek. Geldiği zaman onu konuşturmayın buyurdu.'' Ardından tek gözü mavi olan biri geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sen ve arkadaşların bana neden sövüyordunuz buyurdu. O da beni bırak onları sana getireceğim dedi. Sonra arkadaşlarını çağırdığı yemin ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden özür dilediler. Bunun üzerine mücadele suresinden bu ayet nazlı oldu. Yani ayetle onların yalan söyledikleri bildiriliyor. Buna rağmen gelip Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a böyle yalan yere yemin ediyorlar. Yapmadık, etmedik diye. Ayette onlar yalanlıyor. Evet, bunu Ahmet, Taberi, Ziyahül Mahdisel Muhtaride Bezar Taberani Hakim ve Delalün Nübüvede Beyhakâ sen-i rivayet etmişlerdir. 19. Şeytan onları kuşatmış, böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların kendileridir. Ebu Derda radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Köyde veya çölde üç kişi bir arada bulunur da cemaat olarak namaz kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara galip gelir. Sana cemaat gerekir. Zira kurt sürüden ayrılan koyunu kapar. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Nesai, İbn-i İbban ve Hakim Hasen-i rivayet etmişlerdir. 20. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler, işte onlar alçaklar arasındadır. Mücahit Rahimullah bu ayette geçen yuhadun kelimesinin muhalefet etmek demek olduğunu açıklamıştı. Önceki ayetlerde de geçmişti bu. 21. Allah mutlaka galip geleceğim. Ben de elçilerim de diye yazmıştır. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. 22. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmin Allah'a ve Resulüne muhalefet eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri veya aşiretleri, akrabaları olsa bile sevgi beslediklerini göremezsin. Kalplerine iman yazmış ve kendisinden bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları altından nehirler akan cennetlere sokacaktır. Orada süreklidirler.'' Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası kurtuluşa erenlerin kendileridir. Bera bin Azif radıyallandır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Bunu Hasen İsnat ile Ahmet Tayalisi, İbnebi Şeybe, Taberani ve Ruyan rivayet etmişler, Elbani Essayi'ye da tercih etmiştir. İbni Abbas radıyallandır, Kişi namazı ve orucu çok olsa dahi, yani çokça namaz kılan oruçtan birisi olsa dahi, Allah için sevip, Allah için bu etmedikçe ve Allah için dostluk edip, Allah için düşmanlık etmedikçe, Allah'ın velayetine, Allah'ın dostluğuna ulaşamaz. Evet, bunu hakim Tirmizi, Nevadül Rusülle, İbn-i Ebi ve Şuab-ı Beyhaki, Hasen-i İsnad'la, Hasen-i Gayri rivayet etmişlerdir. Az önce okuduğum Bera hadisinin i̇bn Mesud, Mesut, i̇bn Abbas ve Cabir Radyalan'tan de şahitleri vardır. Enes Radyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını, halavetini bulur. Allah ve Rasulünü bu ikisi dışındaki her şeyden daha fazla seven, bir kimseyi sadece Allah için seven, ve Allah kendisini ondan kurtardıktan sonra küfre dönmekten, tıpkı ateşe atılmaktan nefret ettiği gibi nefret eden. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Şayet bir kimse bütün ömrünü oruçla ve namazla geçirse, sonra Mekke'de rükun ile makam arasında öldürülse, kıyamet günü elbette Allah onu doğru yol üzerinde olduklarını düşündüğü kimselerle beraber haşreder. Demek ki e, doğru itikat üzerinde olan kimselerle, batıl itikat üzerinde olan kimseleri ayırt etmek şarttır. Çünkü e, zahirde gördüğü bir takım işte namazdır, oruçtur, bunun gibi ibadetler sebebiyle bir kavme bir kimse zan besler. Onların yaptığı amelleri yapmasa bile onları doğru yol üzerinde zannettiği için onlarla beraber Allah onu haşreder diyor Ali radıyallahu Bunu darimi rivayet etmiştir. Amr bin el-Haris'ten birisi i̇bn Mesud radıyallahu bir düğün yemeğine davet etti. i̇bn Mesud radıyallahu oraya gidince eğlence sesi işitti ve gitmeden geri döndü. Neden döndüğü sorulunca şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir topluluğun kalabalığını arttırırsa onlardandır. Kim bir topluluğun amelinden razı olursa onu işleyene ortak olur. Bunu sayı sınavla Deylemi, Şenterini zahir fi mehasini ehlil cezirede, Zehebi Teşbih-ül zikretmiştir. Ebu Yala'dan onun isnadını vererek Fethülbel'de i̇bn Hacer yine İbn Hacer, Nasburraye'de Zeyla'yı yine i̇bn Hacer Metalül Aliye'de bu sayıda ithafta zikretmişlerdir. Ali Mabed'in Kitab-ı Ta'a Masiyet kitabından yine İbn-i Hacer Ettirayede nakletmiştir. Enes radıyallahu şahidini de hatip tarihinde İbn-i Ebi Asım Es-Sünnede Ebu Amr el-Buhayr'i fevaidinde el yazma cüzünde rivayet etmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benden önceki ümmetlere gönderdiği her bir nebinin kendi ümmetinden havari ve dostları olmuştur. Bunlar o nebiden sonra sünnetine tutunur, emirlerine uyarlar. Bunlardan sonra ise yapmadıklarını söyleyen, yani kendileri yapmadıkları halde başkalarına emreden ve emrolunmadıkları şeyleri yapan halefler çıkar. Yani emrolunmadıkları şeyleri yapmalarıyla kastedilen bidatlerle amel etmeleridir. Kitaptan, sünnetten delil olmadan e, ibadetlerde, amellerde bulunmalarıdır. İşte böylelerine. Kim onlarla eliyle cihad ederse mümindir. Kim diliyle cihad ederse mümindir, kim kalbiyle cihad ederse mümindir. Bundan sonrasında ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bunu Müslim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Evet bu ilk önce eliyle gücü yetenlerin, elle mani olmaya gücü yetenlerin elle karşı çıkmaları gereken, buna gücü yetmedikleri takdirde diliyle gücü yetenlerin yani ilim sahiplerinin dilleriyle karşı çıkmaları gereken, Avama da en azından kalbiyle cihad etmesi, yani kalbiyle çirkin görmesi, batılı batılı olarak bilip bundan uzaklaşması vacip olan bu kimseler hangi kimselermiş demek ki? Başkalarına emrettikleri şeylerle kendileri amel etmeyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler. Yani bidatlerle amel eden kimseler. Yani kim bir münker görürse Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan gelen öyledir. Kim bir münker görürse buna eliyle karşıksın, buna gücü etmezse diliyle karşıksın, buna da gücü etmezse kalbiyle. Bu da iman en zayıfıdır. Bundan ötesinde hardal tanesi kadar iman yoktur buyuruyor o diğer lafzında. İşte burada münker ile kastedilen öncelikli olarak bidatlerdir. Zaten Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın bu hadisi o e, mekanda e, zikretmesine sebep olan şey bidat bir hadisenin meydana gelmesidir. Yani bayram namazlarında hutbenin namazdan önce alınması. Böyle bir şey yapmaya kalkıyor Emevi halifelerinden birisi. Mervan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Mervan'ın böyle bir şey yapmaya kalkması üzerine o yani Allah Resulü'nün sünneti böyle değildir diye ona itiraz ediyor. O sünnet değiştirildi deyince öfkeleniyor ve bu hadisi söylüyor. Kim bir münker görürse eliyle karşı çıksın buna gücü etmeyen diliyle, buna da gücü etmeyen kalbiyle. Bu da iman en zayıfıdır diye bu hadisi böyle rivayet ediyor ve onlarla bayram namazını kılmadan geri dönüyor. Müslim'deki diğer bir lafız bu şekildedir. Yani münker ile kastedilen elle, dille, Buna güç yetmediği takdirde kalple buğz edilmesi gereken bidatlardır Din adına yapılan şeylerdir öncelikle. Yani haramın helal sayılması, helalin haram sayılması, bunun gibi şeyler. Dolayısıyla bakın ifadeye dikkat edin. Her iki de bu var. Bundan sonrasında hardal tanesi kadar iman yoktur bu lafızda. Ebu Said el-Hudri radyallahu anh rivayetinde de aynısı ifade ediliyor. Yani kalbiyle de buğz etmeyene artık hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Demek ki bu zamanda hele bizim zamanımızda münkerlerin arttığı, bidatlerin arttığı, sünnetlerin yerini bidatlerin aldığı, sünnetler hiç önemsenmezken bidatlere sıkı sıkı tutunulduğu böyle bir zamanda bir kimsenin ilim sahibi olması, sünneti, bidatı bilmesi imanın gereği olarak vaciptir herkese. Çünkü eğer bu münkere buz etmiyorsa hardal tanesi kadar iman olmayacak. O kimse helak olanlardan olur. İşte bu zamanda Kişilerin yani insanların sabahtan akşama akşamdan sabaha kafir oldukları böylesi zamanlarda insan ancak ilim sayesinde yani Allah insanları ancak ilim sayesinde kurtarır diye buyuruyor ya diğer bir hadiste. İşte bu ilim bu ilimdir. Menhec ilmidir. Bidat-i sünneti bilme ilmidir. Yoksa buradaki ilimle kastelen işte herkes müfessir, tefsir alimi olsun, herkes muaddis olsun, inceliklerini bilsin böyle değil. Menheci sahabenin yolunu bilmek, sahabenin yolundan sonra ortaya çıkarılanları buna muhalif olarak ortaya çıkarılanları bilmek. Ve böyle gelişigüzel takılmak ya işte sonuçta Allah'ın rızasını dileyerek yapmıyor mu? O da öyle yapıversin. Böyle bir e, demokratik bir e, yaklaşım söz konusu olamaz yani. Bunlar kalpte e, işte zerre kadar halde alt tanesi kadar imanın kalmadığını gösteren tavırlardır böyle tavırlar. Bugün insanların umursamazlıkları da bunu gösteriyor. Yani bu iman zayi olduğu için insanlar bidatmış sünnetmiş hiç umursamadan yani eğer Allah adına, din adına bir takım amellerde bulunuyorsa işte buna hüsn zannediyorlar. Bu amelleri işleyenleri e, tazim ediyorlar. Ama tuhaf olan şu, bir adam namaz kılmasın, farz olan namazı kılmasın ama bidat olarak e, şu icra edilen teravih namazlarına katılsın, mevlüt törenlerine katılsın. İşte bidat üzeri akılından şu cuma namazlarına katılsın. Bugün namaz namaz olmaktan çıkmıştır mesela. Maskeli ve mesafelidir. Şeytana yapılan bir ibadet halini almıştır. Bir kimse bu cemaate gitsin. O kimse işte bu kalbinde zerre kadar iman kalmamış bu toplum tarafından işte dindar, Beş vakit abdesti namazlı görülür ama bir kimse sünnetle amel etmeye kalksın. Maskesiz ve mesafesiz, sünnete uygun bir namazı. işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı şekilde bir namazı kılmaya kalksın. Ona düşmanlık ederler. Yani imanın gidip onun yerini nifağın, küfrün doldurduğunun bundan daha açık bir göstergesi olabilir mi? Yani insanlar şeytanı dost edinmişlerdir. Onun dinine tabi olmuşlardır ve bununla da sanki Allah'ın dinine tabi olduklarını, Allah'ın dinini tazim ettiklerini iddia etmektedirler. Aynı şu ayetlerde yalanlanan münafıkların durumu gibi. Bunlar o kadar azılı bu batıllarında diretecekler ki Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bile e, bu iddialarda bulunacaklar. Ayette ifade edilmişti. Kaçıncı ayette o? E, 18. ayet. Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün size yemin ettikleri gibi yani biz Allah'a ve Resulüne iman ediyoruz diye söyledikleri gibi böyle yemin ettikleri gibi ona da yani Allah'a da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanacaklar. Dikkat edin gerçekten onlar yalancıların takendirdir buyuruyor Allah azze ve celle. Evet İbn Ömer radıyallanma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim bir bidat sahibinden Allah için bu ederek yüz çevirirse, Allah onun kalbini emniyetle ve imanla doldurur. Kim bir bidat sahibini açıklayıp, inkar ederse yani karşı çıkarsa, Allah onu büyük korku gününde güvende kılar. Kim bir bidat sahibini aşağılarsa, Allah onu cennette yüz derecesini yüceltir. Yükseltir. Kim bir bidat sahibine selam verirse yahut onu güler yüzle karşılarsa veya onu sevindirecek şekilde ona yönelirse Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini hafı almış olur. Bunu hatip tarihinde yine hatibül Bağdadi, Muazzahu Evham'da, Ebu'l Fallez Zühri hadis cüzünde, Huzayi Müsnedü Şeyab'da, Herevi Zemmül Kelam'da, Ebu Naim Hilye'de, İbni Ebil Müberret Cemü Cuşit Desakir Ala İbni Sakir'de, Deylemi, müsnedinde, Ebu Ebul Kasım ve el Zencani el-Munteka'da hadis cüzünde yine, i̇bn Sakir tarihinde İbn-i Arrak, Tenzi-ül Şeriyada, süvet da zikretmişlerdir. Ee, rivayet yollarının toplamıyla sahih bir rivayettir. Buradaki ameller hep dünyadaki karşılık olarak ahirette bir karşılığa müncer olarak zikrediliyor. Yani kim bidat sahibine Allah için buğz ederek yüz çevirirse Allah onun kalbini emniyetle ve imanla doldurur. Yani bir kimse demek ki bidat sahibinden Allah için buğz edip yüz çevirdiğinde o bir insanlar tarafından emniyetsizlik yani bir korku, bir sıkıntı, eziyete maruz kalacaktır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'nin ona vaadi nedir? Onu kalbini emniyetle ve imanla doldurmasıdır. Bu insanlardan yani bidate karşı, bidat deline karşı gösterdiği bu tavırdan dolayı Allah onu onun kalbini böyle imar ediyor kim bir bidat sahibini açıklayıp onu ifşa edip inkar ederse karşı çıkarsa bidatini reddederse Allah onu büyük korku gününde güvende kılar. Neden Allah büyük korku gününde yani o kıyametin korkunç e, hadiseleri karşısında onu güvende kılıyor? Çünkü dünyada bu bidat ehline karşı çıktığı için eziyete uğratıldı korkutuldu e, dünyevi bir takım sıkıntılara uğratıldı Allah da işte büyük korku gününde onu güvende kılacaktır kim bir bidat sahibini aşağılarsa Allah onu cennette 100 derecesini yükseltir buyuruyor. Yani bidat sahibini aşağılaması demek özellikle e, bizim zamanımız gibi. Aslında bu böyle bir zamanı ta selefin yani sahabeden sonraki zamanlardan itibaren insanlar, sahabeler tabiini dile getirmeye başlamışlardır da yani bidatlerin ayuha çıktığı şekilde. Bizden önceki yerin hiçbirinin yaşadığı bidatle karşı karşıya gelme olayı bizimki kadar şiddetli değildi. Çünkü her nesil daha da şiddetlenerek kötülüğü artarak geliyor. Biz şu anki bizden öncekilere nazara en, en son dönemdeyiz. Dolayısıyla sünnetlerin en çok yok edildiği, sünnetlerin en çok e, saygısızca tahkir edildiği, inkar edildiği her cephe tarafından aşağılandığı bir zamandayız ve biz bu sünnetlere tutulmaya çalışıyoruz tutunmaya çalışıyoruz, yüceltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu zamanda sünnete tutunanın garipliği şimdiki zamandan öncekilerin garipliğinden çok daha katlanarak artarak gelmiştir. Eskiden her ülkede neredeyse her şehirde sünnet ehli kimseler vardı sünnetle amel eden. Evet çoğunluk işte yönetim bakımından, işte geniş kitlelere hitap etme bakımından yine bidat elinin kontrolündeydi ama yani bundan bir 20 sene öncesinden bahsediyorum. 10 sene öncesinden bahsediyorum. Yine öyleydi ama her ülkede, her şehirde, belki her ilçede, hatta her köyde sünnetle amel eden birileri vardı. Allah'ın şiarlarını tazim eden, bunu hayata geçiren kimseler vardı. Şu an öyle bir döneme geldik ki, işte dernekleri çıkardılar ilk önce. Bunun öncesinde demokrasinin ön adımlarını attılar. İşte mezhep taklidini, taassubunu kıyasları, reyleri dinde birer asıl haline getirdiler. Sonra dernek olayları çıktı. İnsanlar bunları yani kitap ve sünnetle amel ettiğini söyleyen insanlar bunlara atladılar. Ve gerçekten sünnetle amel edenlerin sayısı öyle öyle azaldı ki yani her ilçede, her köyde dediğimiz o nüfus gitti gitti. Bugün her şehirde diyemiyoruz artık her ülkede tek tük belki var. O kadar kaldı. Cemaatle namaza ulaştı iş. Bırakın yani sünnetleri, müstahap olan sünnetleri bırakın. Farz olan dinin şiarlarına uzandı bu iş. Ve bu dernekçi olan zamanda dernek bidatine e, göz yuman vatandaşların hepsi işte maskelere, mesafelere onay verdiler. Bunu savundular. Bu hale geldi iş. Daha başka e, yani böyle kar topunun yuvarlanıp da kocaman e, kar topu büyük Kütleler haline gelmesi gibi yumaklanan başka bidatlar de var ama iş bugün cemaatle namazın dünya yüzü üzerinde, yeryüzü üzerinde çok nadir yerlerde sünnete olgun şekilde kılındığı bir zamana biz şahit olduk. Yani biz elhamdülillah burada kılıyoruz. Belki Türkiye'nin başka yerlerinde, dünyanın başka yerlerinde tek tük yerlerde var. Ve bu suç, bu suç, Kabul ediliyor. Böyle bir korku, korktulma. İşte şimdi aşı gibi başka şeyler var. İnsanlar maske takıyor, müşrik oluyor, aşı oluyor, müşrik oluyor. Dinlerini dünya karşılığında satıyorlar. Ahiretlerini satıyorlar. Bunlar kadere imanın yok olduğu bir şey. Yani bir zamanın neticesinde ortaya çıkıyor. Allah'ın kaderine iman şayet bunun öncesinde biz biliyorduk ki insanlar kadere iman konusunda bayağı bir sıkıntılı. Kadere iman etmiyorlar. Ama bunun aleni bariz bir göstergesi yoktu. Bu bariz gösterge işte bu pandemi fitnesiyle netleşti. Kadere iman etmemeleri, kalplerindeki bu kadere imansızlık, Allah'a tevekkülsüzlük, Allah'a güvenmeme fiili olarak ortaya çıktı. Öyle bir ortaya çıkış ki eğer Allah'ın mutlak farz kıldığı bir şey e, yapmamanı gerektiriyorsa, bu kadere imansızlıklarının getirdiği bu hastalık bulaşması gibi şeyler, bakın şundan bahsetmiyorum, ilimlerinden bazısı hastalığın bulaşabileceğini kabul ediyor teville, Allah'ın takdiriyle bulaşır diyor. Böyle itikad eden alimlere göre bile şu anki icra edilen şey küfür ve şirktir, net bir küfür ve şirktir. Bazıları bu tevhid sahibi alimlerin e, görüşlerinin ardından sığınmaya çalışıyor. Hayır, siz o alimlerin dediğini de yapmıyorsunuz. Çünkü o alimlerin hiçbirisi e, işte bir bulaşıcı hastalık sebebiyle e, namazın terk edilebileceğini, farz namazın iptal edilebileceği, yasaklanabileceği, işte namaza mesafe konulabileceği bunların hiçbirini söylememişlerdir. Sadece insanların itikatları konusunda bir e, düzeltme, bir tasih yapmak istemişlerdir. Yani... Hastalık Allah'a işte bazı şeyleri hastalığın bulaşmasına vesile kılmış olabilir. Bu sebeple e, varlıkların, eşyaların kendilerinin bizzat etkin olduğuna sakın inanmayın. Bu cahiliye inancıdır, cahiliye küfrüdür. Fakat Allah'ın takdiriyle işte bulaşmıştır falan dersen cahiliye küfründen kurtulmuş olursun demişlerdir. Bakın ifadeye dikkat edin Allah Resulü ve Vesselam'ın hadisinde ne diyordu? Tatayur şirktir. Yani uğursuz saymak, kötümsellik şirktir. Bu her birimizin, her beşerin kalbine bazı düşünceler gelebilir. Ama Allah bunu tevekkül ile giderir diyor hadiste. Yani evet bir nezle oluyor. Şu ortamdaki herkes ertesi gün bakıyorsun nezle olmaya başlıyor. Kalbine ne geliyor? Acaba bu hastalık bulaşıyor mu diye geliyor değil mi? Sonra cahiliye inancı bunu nasıl e, yorumlamaya sebebiyet veriyor? İşte ben falancayla musafa ettim, kucaklaştım da o yüzden bulaştı. Bu itikat cahiliye itikadıdır. Hayır Allah takdir etti diledi sende hastalık e, olmasın diledi ve o yüzden sen hasta oldun. Yoksa on, o kişiyle nezli kişiyle kucaklaşan sarılan başka kimseler de vardı. 10 kişi kucaklaştı 5 hasta oldu 5 hasta olmadı. Çünkü Allah onlarda dilemedi. Yani tevil eden alimler böyle tevil ediyor. Biz ise yani Selefin, özellikle sahabenin açıkladığı şekliyle biz bunu esas alıyoruz. Sonrakilerin, tevhillerin değil de sahabenin üzerinde olduğu ve sahabenin yolunda giden taberi gibi Seleften alimlerin açıkladığı şekliyle hastalığın bulaşmasını kökten nef Yani ortalıkta bir sebep olmadığı halde Allah bir kimse de hastalığı yaratır. Biz böyle itikat ediyoruz. Yani bunun sebebi kesinlikle bulaşma değil, Allah'ın herkese işi de ayrı yaratmasıdır. Bu e, hadise birebir mutabık olan görüştür. Nitekim vaka olarak e, yani şu pandemi olayı bazılarının küfre girmesine sebebiyet verdi ya bizim yanlış bildiğimiz bazı şeyleri de tasih etmemize elhamdülillah sebep oldu. Mesela biz bu, bu şekilde Tevleden alimlerin görüşlerini yani olması gereken e, tek yorum gibi biliyorduk. Öyle zannediyorduk. Çünkü Elbani olsun, daha başka alimler olsun. Böyle e, yorumlar, hadislere böyle yorumlar yapılıyor İbn-i falan. Şimdi pandemi dediler, işte korona dediler. Öyle olaylara şahit olduk ki aslında virüs diye bir şeyin olmadığını, bulaşma diye bir şeyin olmadığını kesin kesin yakinen gördük elhamdülillah. Vakalarda var. Mesela bir tane gemi, gemi mürettebatıyla beraber aylarca e, yolda, denizde, Bunlara herhangi bir yerden korona etkeninin gelmesine imkan yok. Bunlar korona oluyor. Yani koronalı hiç kimseyle, karadan hiç kimseyle temas halinde de değiller. Nasıl oluyor? Allah takdir ediyor oluyor. Bir tanesi Çin'de, daha Türkiye'de hiçbir olay olmamışken, Çin'de çıkan bir olay sebebiyle, yani bu haberlerin yaygınlaşma sebebiyle, adam daha tabipler falan söylemeden kendi kendini karantinaya alıyor, evden çıkmıyor, her türlü tedbiri uyguluyor ve korona oluyor. 45 gün evinden çıkmıyor. Ve korona oluyor. Nereden geldi buna? Dışarıdan giren yok. Yani ortada böyle bir şey yok. Bu bize neyi gösterdi? Bugün modern tıp adına büyük, facia bir şekilde yalan söyleniyor. Şeytana tapanlar, şeytana uyanlar, insanları Allah'a ve Resulüne iman etmemeleri için her türlü pislik tezgahları kuruyorlar. Bunun bilim diyorlar. Bilimle hiçbir alakası yok. Daha önce de ee, işte İspanyol gribi dedikleri olayda nasıl sahtekarlık yaptıkları da artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Veriler ortaya çıkmaya başladı. İşte onlara da maske şart koşulup da maske sebebiyle insanları nasıl öldürdükleri, daha fazla hasta ettikleri aşılar sebebiyle nasıl daha fazla insan öldürdükleri bu tezgahların hepsi de birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz bu olayların bile bu tarihi perde arkasını bu kadar net bilmiyorduk. Bu pandemi birilerinin iyice küfre saplanmasına sebebiyet verdi. Ama elhamdülillah iman edenler için, Allah ve Resulüne iman edenler için yakinimizin daha da artmasına, e, bunların ne kadar yalancı, ne kadar habis yalanlar uydurduklarını kesin bir şekilde anlamamıza da sebebiyet verdi elhamdülillah. Allah Azze ve Celle izin verirse, 59. E, sure Haşir suresiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. ve bihamdik ve ve